Yıldızların izinde. Hazırlayan Mutlu Doğan. Seslendiren Mustafa Aygül. Temim Eddari radıyallahu anh. Filistin'de doğdu. Katanilere mensup Beni Dar kabilesindendir. Bundan dolayı Dari nisbesiyle meşhur olmakla birlikte İslamiyeti kabulünden evvel ibadet ettiği manastıra nispetle Deiri diye anıldığı zikredilmiştir. Müslümanlığı benimsemeden önce ticaret maksadıyla Mekke'ye sık sık gitmiş, bazen uzun süre orada kalmış. Hicretten sonra da Medine'ye gidip gelmeye başlamıştır. Temim, önce Yahudilik ve Hristiyanlık üzerinde durmuş, daha sonra bir rahibin yönlendirmesiyle Resulullah'ın yanına gelip İslam'ı kabul etmiş, kabilesinden bir heyetle birlikte Medine'ye tekrar gelmesi tavsiye edilerek memleketi Şam'a gönderilmiştir. Temim'in aralarında kardeşi Nuaym'ın da bulunduğu on kişilik bir heyetle Medine'ye gelerek Allah Resulü ile yaptığı meşhur görüşmenin bu ilk buluşmasının ardından gerçekleştiği ve Tebük Savaşı sonrasına geldiği anlaşılmaktadır. Muteber kaynaklarda Cessase hadisi diye yer alan resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin bir hutbesinin anlatıldığı rivayette Temimin Hicretten sonra hicretin 9. veya 10. yılında İslamiyeti kabul ettiği görüşünü desteklemektedir. Hicretin 10. yılında irad edildiği anlaşılan bu hutbede Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Temimin Medine'ye gelip Müslüman olduğu haberini ve kendisini anlattığı bazı maceralarını ashaba bildirmişti. Medine'ye gelen Temim dari radıyallahu anh ve beraberindeki heyet Şam'a dönmeyip Rasul-i Ekrem'in vefatına kadar Medine'de kalmış ve kendilerine Hayber gelirlerinden tahsisat ayrılmıştı. Onların Medine'de kalması memleketleri olan Kudüs ve Filistin'in İranlıların elinden çıkıp Bizans'ın eline geçmesiyle ilişkilendirilmektedir. Temim ve kardeşi Nuaim bugün Filistin'de El-Halil diye bilinen şehirle yakınlarındaki Beyt Aynun ve Mertum gibi birkaç köyün kendilerine bağışlanmasını istemiş, bu isteğin kabul edildiğine dair Allah Resulünden bir belge almıştı. Temim, Filistin bölgesinin fethinden sonra belgeyi Hazreti Ömer'e göstermiş, zaman zaman yapılan bazı müdahalelere rağmen dariler bu belgeyle arazilerini ellerinde tutmuştu. Hz. Osman radiyallahu anh'ın vefatına kadar Medine'de yaşadıktan sonra Mısır'ın fetihine katılan Hz. Ali radiyallahu anh döneminden itibaren ise Filistin'e yerleşen Temim bir yandan deniz yoluyla ticaret yaparken diğer yandan deniz savaşlarına katılmış bu savaşlarda esir alınan düşman askerlerine çok iyi davranarak dikkatleri üzerine çekmişti. Hicretin 40. yılında Filistin'de vefat eden Temim'in kabri Kudüsle Gazze arasındaki Beytül Cibrin köyünde yer almaktadır. Kaynaklarımızda 18 adet rivayeti bulunan Temim Eddari radıyallahu anh İslam tarihinde bazı konulardaki öncülüğüyle tanınıyordu. Temim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem henüz hayatta iken Şam bölgesinden getirdiği kandillerle Mescid-i Nebevi'nin aydınlatılmasını sağlamış, mescidde iki veya üç basamaklı bir minberin yaptırılmasını teklif etmişti. Aynı zamanda iyi bir hatip olan temim, Hazreti Ömer radıyallahu anh döneminde, Mescid-i de vaaz etmek için izin istemiş, halife ona önce olumsuz cevap vermişse de, daha sonra samimiyetini anlayıp, vaazlarının içeriğini öğrendikten sonra, cuma namazlarından önce olmak şartıyla,